Merhaba, iyi haftalar. Gezegenin farklı köşelerinden kültür-sanat haberleri getiriyorum. Elbette Türkiye'yi ilgilendirecek şekilde. Bugün oldukça enteresan bir yerdeyiz. Yunanistan'ın Midilli adasındaki Halim Bey konağı. Midilli Belediyesi'ne bağlı bir sanat galerisi burası. Hem tarihi hem manevi değeri olan bir konaktayız. Sebebi 1980 yılından bu yana... ...Sevda Elgiz ve Can Elgiz tarafından geliştirilen bir koleksiyon var. Elgiz koleksiyonu. İşte bu koleksiyondan bir seçki... 1 Ekim itibariyle Halim Bey konağında sergileniyor olacak. Hemen konuğumu almak istiyorum. Çünkü Başak Şenova bu serginin küratörlüğünü üstleniyor. Kendisini e, Venedik Biyana'ndeki Türkiye pavyonundan, İstanbul'dan, Ankara'da ve dünya çapında yürüttüğü pek çok sergi programından hatırlayabilirsiniz. Başak şu anda Ayvalık'ta. E, Midilli'ye geçmek üzere feribotunu beklerken bizi kırmadı. Harçtan sanat programına telefonla bağlanıyor. Başak hoş geldin hoş bulduk. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ilginiz için. Başak ben teşekkür ederim sana. Ee, bu cuma günü açılıyor. Cuma akşamı açılıyor. Sergi 11 Kasım'a kadar devam edecek. Biraz önce belirttiğim hı hı. gibi Elgiz koleksiyonundan bir seçki yaptın sen. Adı geçiş çizgileri. Hemen fazla vaktini almak istemiyorum seni. Feribot'a geç bırakıp sergiyi zora düşürmek istemeyiz doğrusu. Ee, Ergis koleksiyonun özelliği senin için nedir? Daha önce bildiğim bir koleksiyon olduğunu tahmin ediyorum ama yaptığın küratöryel evet. araştırmada sana neler ilginç geldi? Ya da sen bir küratör olarak nasıl bir seçki yapmayı tercih ettin? İstersen buradan başlayalım. Ee, tamam. Ee, senin de ilk başta söylediğin gibi 1980 yılından bu yana Sevda Ergiz ve Can Ergiz e, işlerini e, bu, işte, e, bu koleksiyonu oluşturmaya başlıyorlar. E, ve benim için en önemli tarafı iki taraf olduğunu düşündüm açıkçası. Bu soru gelir gelmez. Öncelikle çok tutkuyla oluşturduklarını düşünüyorum bu e, koleksiyonu, ama ikincisi de 2001'de Proje 4 ile paylaşma açıyorlar, yani halka açıyorlar bu koleksiyonu. Bu çok rastlanan bir durum değil ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki koleksiyonu e, incelemeye çalışmaya e, incelemeye başladığında ve çalışmaya başladığında e, bir takım Konuların tekrarladığını, bir takım yaklaşımların aynı olduğunu gördüm. Can Ergiz Bey bir mimar, dolayısıyla biçimsel arayışlar öne çıkıyor. Ama onun dışında anlatıya dayalı işler çoğunlukta. Ee, psikolojik durumların tasviri var, bireylerin tasviri var ama hep güncel olanın üzerine gidiyorlar ve e, bellek ve bireyin algısı da çok önemli. Dolayısıyla aslında benim e, birebir hep araştırdığım, uğraştığım konuların da üzerinden geçiyor. E, bu teklif bana Can Ergiz'den geldiği zaman çok sevindim e, ve en önemlisi de belki mekan yani e, kullandığı bina. Hmm, ona geleceğiz, evet. Uluslararası bir koleksiyondan bahsediyoruz, değil mi? 1980 evet, yılından bu evet, yana ulaşan. Evet, evet. evet Sen evet. senin yaptığın seçki de çok önemli. Birazdan isimlerini zaten sayarız. Uluslararası isimleri e, bir araya getiren bir seçki. E, daha önceki konuşmamızdan hatırladığım kadarıyla koleksiyonda olmayan isimleri de aslında serginin kapsamını genişletmişsin, doğru değil mi Başak? E, i̇ki tane konuk var. Koleksiyonda olmayan iki konuk var. Bu konuklardan bir tanesi Bence Boyacıyan. E, Benji Boyacıya'nın işi e, geçen sene e, benimle ve e, Sloven kürat, e, küratör Alenka Gregoriç'le birlikte e, geliştirdiği bir iş. Aslında Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ve Ruf Tiyatro Topluluğu var. Kıbrıs'ta yapılan bir iş bu. İki taraflı bir sergi dahilinde geliştirdiği bir iş. İşte doğudan batıya bölünen adayı güneyden kuzeye doğru geçti. Eskiz ve çizimleriyle bu yolculuktan bir takım görsel notlar çıkarmıştı. Ve daha sonra hem gözlemlerini Hem de kısa hikayelerini bu yolculuk e, anlat e, hikayelerini e, bir araya getirdi. Ve bir video hikaye olarak bunları aktardı. E, bu işin çok önemli olduğunu düşünüyordum. Ben de bu işin e, bütün e, mekansal e, çerçeve dahilinde hem de aynı zamanda e, kavramsal çerçevesi dahilinde serginin önemli olduğunu düşündüm. İkinci iş ise Hera Büyüktaşçıyan'ın işi. Evet. Hera'nın işinin adından başlayayım. Deniz onlara getirdi, sonra tekrar deniz onlardan aldı. Bu Yunan bir atasözü. sözcüğü. E, açıkçası e, ayvalıkta olmamız sebeplerinden biri şu anda Hera yük taşıyan çünkü işi daha geniş üretti. E, mübadeleye referansla e, referans veren bir iş bu. Ayvalık'taki Rumlardan kalan terk edilmiş bir evin mimari kalıntılarının da bir parçasını oluşturduğu bir heykeli Midilli'ye taşıyoruz biz bugün. Dolayısıyla e, bir jest olarak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tar tarihi bir an diyebiliriz hakikaten. Ben de son, <gülüyor> son 20 yılın... E, yaz tatillerinin en azından Ayvalık'ta geçirmeye çalıştığım ve sık sık Midilli'ye gidip geldiğim için hakikaten şu anda duygulandım bununla ilgili. Ee, demek ki küratöry olarak aslında sana oldukça da esnek bir alan açmışlar. İlla koleksiyona sınırlı kalmak zorunda kalmamışsın. Senin çok büyük ölçüde koleksiyondan, Erges koleksiyondan yaptığın seçkiyle, seçkiyle ortaya koyduğun geçiş çizgileri ...Inmedias Hı -hı. Res adını verdiğin bir sergi söz konusu. Sen de daha önceki sergilerinden biliyorum böyle bellek, bellekte atlamalar, lapsus... ...kullandığını, kavramı kullandığını, zaman sıçramaları gibi kavramları, geçiş gibi kavramları kullanmayı... ...bunlarla oynamayı hem kavramsal olarak hem mekan içinde e, bunlardan yararlanmayı çok seviyorsun. Bu sergide de in medias res, edebiyat ve sinemada aslında çok Hı -hı. sık karşımıza çıkan bir terim. Sergide bu in medias resi ya da senin geçiş çizgileri e, olarak kullandığın başlığı nasıl algılayacağız? Ya da kısaca serginin kavramsal çerçevesi e, neyi anlatıyor? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Tamam, çok kısa e, değineceğim. 28 isim var bu arada. O 28 ismin 26'sı koleksiyondan ikisi dediğim gibi konuk sanatçılarım. Onun dışında e, serginin tamamı aslında bellek ve algı üzerinden bir seçki veriyor. E, ve bunu takım yıldızı olarak düşünebilirsiniz. E, ve e, sergide yer alan her bir yapıt bir diğerine çizgisel olmayan anlatılarının ortasından yani in medias res... Ya biçim ya da içerikleriyle kurdukları ilişkilerle bağlanıyor ve bağlandığı zaman da mekana olan diyalogları üzerinden farklı okuzmalar önereceğini tahmin ediyorum. Ama mekan da çok önemli burada. Hı hı. Tam da hemen ona geleyim o zaman senin e, tasarımcı yönün de var onun da kuvvetiyle sergilerinin mekan kurgusu ve senografisi açıkçası beni her zaman etkiliyor. Feyz almaya çalışıyorum bakmaya çalışıyorum ben de <gülüyor> bu defa programın başında da belirttim enteresan bir yerdeyiz yani hem karşı kıyıdayız Midilli'deyiz bir Yunan adası elbette ama Türkiye'de tarihsel olarak ve coğrafi olarak çok yakın e, hem tarihi bir konaktayız. Mimari olarak üstelik de manevi değeri olan bir konakta. Bu midilli, bu konak senin küratöre yaklaşımını nasıl etkiledi? Mekanı nasıl kurguladın? Nasıl değerlendirdin? Ee, serginin aslında çıkış noktası tamamen bu konak. Ee, konak e, Halim Bey konağı. Ve burada çok ilginç bir nokta var ki Halim Bey aslında Can Ergüz'ün büyük dedesi. Şimdi e, Halim Bey de çok ilginç bir karakter. Önce biraz ondan bahsedeyim. Lütfen. lütfen. E, Halim Bey aslında 1848'de doğuyor. Ve adada çok çok önemli bir karakter. E, sanat meseni ve aynı anda da iyilikseverliğiyle tanınıyor. Ve öyle ki e, öldüğü gün e, mesela adada tamamen hem Rumlar hem de Türkler tarafından bir günyaz ilan ediliyor. Hiçbir dükkan çalışmıyor. Kimse iş yapmıyor. Evet. E, Halim Bey açıkçası e, mübadeleden önce, işgalden önce, 22'den önce, e, 1-2 sene önce vefat ediyor. Ve 1923'te de adadan bütün aile ayrılmak zorunda kalıyor. Şimdi e, 1922'den 1960'a kadar da bu konak mültecilerin barınması için kullanılıyor. Daha sonra uzun süre boş kaldıktan sonra 94 yılında... E, belediyenin sanat galerisi olarak işlev görmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla çok ciddi bir e, duygusal da bağ var. Hem Can Ergiz hem de Sevda Ergiz için bu sergi alanı ile ilintili. Onun dışında da benim yapmaya çalıştığım şey şuydu. Şimdiye kadar e, mekansal e, çerçeve, mekansal tasarımını yaparken şuna önem verdim. E, şimdi bu konak Olduğu gibi içi boşaltılmış ve biraz daha beyaz küp yani biraz daha steril bir beyaz alana çevrilmiş durumda içi. Galeri olarak Kıra kullanıldığı için diye. değil mi? Galeri evet. olarak kullanıldığı yani için. Tamamen galeri olarak kullanılıyor 94'ten biri Benim ilk e, sorguladığım şey bunu ben nasıl kırabilirim oldu. E, konuşurken e, benim önerim acaba bazı mobilyalar getirip bunu biraz daha ortamı yumuşatmak mümkün olabilir mi? sorgularken Sevda Hanım bir antikacıdan adadaki bir antikacıdan Halim Bey konağının gerçek mobilyalarını buldu. Şimdi o mobilyalar ve o objelerden bazıları tekrar konağa dönecek bu sergi bağlamında. Dolayısıyla konağın olduğu gibi kimliğini korumak istiyorum. Ama başka bir takım seçimlerim de var. Mesela Her odada bir akan görüntünün ve sesin olması gibi. Ama bunların hiçbir zaman kakafonik bir hale gelmemesi gibi. Ee, ama e, mekana gidince de bazı değişiklikler yapabilirim. Ama, e, bütün mekana iki, e, iki katı olan ve çok büyük bir holi olan bu iki, e, bu mekana 28 tane iş yerleşecek. E, ve bazıları da mekansal e, enstelasyon olarak geçiyor. Harika peki bu cuma günü açılış yapılacak açılışa Türkiye'den de katılım olacağını tahmin ediyoruz ve 11 Kasım'a kadar izlemek mümkün bu sergiyi hemen Mitilini'deki Halim Bey konağında. Şimdi senin sergi kitaplarına ya da sergiye paralel yapan, e, yapılan yayınlara da e, sergi katalogunun ötesine geçen bir bakış açısı ve hassasiyetle çalıştığını biliyorum. Ee, geçmiş sergilerinde çoğunlukla böyle oldu. Bu sergi içinde üç dilli yani Yunanca, Türkçe, İngilizce yanlış bilmiyorsan bir kitap hazırlıyormuşsun editörlüğünü. Sen evet. üstleniyorsun. Bunun sergiye nasıl bir katkısı olacak? Ee, sergiden bağımsız olarak bir kitap olarak işleyecek mi? Bunun içeriğinden de bize biraz bahsedebilir misin? Ee, tabii ki. Şimdi bu ser, e, bu, e, bu kitapla ilk amacım benim aslında biraz e, tarihi çerçeveyi vermek ve oturtmak. Dolayısıyla bir takım yazarları davet ettik ve onlar yazı yazıyorlar. Bir tanesi bunlardan Stratis Balakkas, diğeri İlber Ortaylı, bir diğeri Ömer Madra. Can Ergis koleksiyon üzerine yazı yazıyor içine. Ben de... Ee, tabii ki hem mekansal tasarım üzerine hem de serginin çerçevesi, kavramsal çerçevesi üzerine yazı yazıyorum. Ama aynı anda kitabın bir özelliği daha var. Kitabı aceleye getirmedik. Ee, sergi açılışından sonra sergiden e, çekeceğimiz fotoğraflarla birlikte e, bir şekilde bütün süreci belgelemeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla kitap... E, Serginin bitmesini bir hafta, iki hafta kala çıkmasını planlıyoruz ama bu kitabın da bu kitabın da tanıtımını sadece Midilli'de değil aynı anda İstanbul'da da ve olabiliyorsa hem bu sergiyi hem de Kitabı başka yerlere de başka coğrafyalara da taşımak istiyoruz açıkçası. Ha, tam da onu soracaktım. Ben serginin İstanbul'a ya da başka coğrafyalara gitmesi mümkün mü diye soracaktım. Belki başka adalara da olabilir senin Kıbrıs deneyimlerini de biliyoruz evet, Başak. Evet yani e, aklındaki, e, aklımızdaki coğrafyalardan biri Kıbrıs doğru. E, ama hala e, konuşma ve bunu nasıl yapabilme... E, aşamasındayız. Belki koleksiyonun farklı e, seçkilerden devam edebiliriz. Ama dediğim gibi süre gelen bir proje bu. Dolayısıyla bu ilk durak midilli ve en önemli durak olduğunu düşünüyorum. Peki harika. Başak çok teşekkür ederim. Sana ve oradaki tüm arkadaşlara, tüm sanatçılara sevgiler Açık Radyo ekibi olarak. Ee, ben çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın çok telaşlı konuştum ve çok telaşlıyım. Ama ha. umarım E, açılışta e, birçoğunuzu aramızda görebiliriz. E, benim bildiğim kadarıyla bir yüz kişi kesinlikle geliyor. <gülüyor> Güzel telaşlar bunlar. Harika bir açılış ve harika bir e, sergi kurulum. Sonra da yayın hazırlık süreci diliyoruz. Başak seni daha fazla tutmuyoruz. Feribot iyi yolculuklar şimdiden. Hoşçakalın. Çok kal. teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Başak Şenova ile birlikteydik. E, Halim Bey konağında Midilli Belediyesi Sanat Galerisi'nde onun küratörlüğünü üstlendiği Elgiz Daimi koleksiyonundan bir seçki nitelindeki geçiş çizgileri in Inmedias Res sergisini konuştuk birlikte. E, biz devam edelim tabii sergiyle ilgili daha e, bilgi vermek istiyorum ben Başak Şenova midilli feribatuna yetişeceği için, sergiyi kurmak üzere oraya gideceği için bu tarz bilgileri aktarmak elbette çelenge yani programcınıza düştü. Elgis Daimi koleksiyonundan seçilen yapıtlar üzerine bir sergi olduğunu söyledim. Sevda ve Can Elgis tarafından 1980 yılından bu yana geliştirilen bir koleksiyon söz konusu. Çağdaş Sanat'a odaklanıyor. Bu koleksiyonu 2001 yılında Proje 4 adıyla kurulan bir müzeyle aslında Halka açmışlardı. Türkiye'nin ilk Çağdaş Sanat Müzesi olarak e, sunuyorlardı ve Çağdaş Sanat üzerine e, ...ve Çağdaş Sanat'ın gelişmesini sağlamak misyonuyla hareket eden bir kurumdu bu. O zaman Levent'de Proje Dörtlü le adıyla böyle iki bin metrekare bir alanda e, faaliyet gösteriyordu. Vasıf Kort'un Fulye Erdemci sanatsal direktörlüklerini üstlenmişlerdi. O dönemde yani kurulduğu ilk yıllarda çok sayıda e, genç ve yükselen sanatçı, uluslararası küratör ve temsilcinin projesine yer vermişlerdi. Ve Türkiye Çağdaş Sanatı'nda uluslararası tanıtımına katkıda bulunmuşlardı. ...sonrasında ise bu, bu tarz programlara biraz e, ara verseler de müze olarak çalışmaya devam ettiler. E, bir sürekli sergiyle Elgis koleksiyonundan seçkileri e, sundular. Aynı zamanda süreli sergiler organize ettiler, eğitim ve sosyal programlara yer vermekteler hala. E, başka neler söyleyebilirim? Onların bir de belki... Elgiz Müzesi'nin 2012 yılından bu yanaymış. Onu kontrol etmeye çalışıyordum. 1500 metrekarelik bir açık hava sergi alanı da var. Burada Land Art'tan enstelasyona, heykele kadar farklılık gösteren çeşitli projeler de hazırlıyorlar. Ee, ve de koleksiyonlarından bir e, seçkiyi de Başak Şenov'un... E, ...küratörlüğünde onu davet ettiler bu koleksiyonu çalışması ve ondan bir seçki hazırlaması için. İlk aşamada Midilli'ye taşıyorlar. Sergin adı Geçiş Çizgileri In Medias Res. Başak Şenov az önce biraz anlattı ama In Medias Res bahsettiğim gibi edebiyatta ve sinemada kullanılan bir terim. Bir şeylerin ortasında yani mesela bir hikayenin tam da orta noktadan... ...başlaması, sonra başa dönmesi, sonra bir sıçrama yaparak orta noktayı tekrar yakalayıp... ...belki sona kadar devam etmesi e, ne anlama e, ifade eden bir terim. E, yazarlar ya da sinemacılar bunu genelde hikayenin ortası çok önemli ve merak uyandırıcı bir noktaysa... E, ...ve dramatik olarak güçlüyse açılışta kullanmayı tercih ederler ki okuyucu da böyle bir ya da... İzleyicide bir şaşırma etkisi yapıp e, hikayenin ya da anlatının çıtasını hemen yükseltmek ilgiyi ilk andan itibaren toplamaya çalışırlar. Evet. Sanatçı 28 sanatçı olduğunu Başak Şenov'a belirtti. Ben onların adlarını tek tek burada saymak istiyorum. İçlerinden Hera Büyüktaşçıyan ve Benji Boyacıyan e, henüz Elgiz koleksiyonunda yapıtları bulunmayan e, sanatçılar. Sergi için Hera Büyüktaşçıyan yeni bir iş yapmış. Benji Boyacıyan'ın da yakın dönemde yaptığı bir iş sergide. Bunun dışındaki sanatçıların hepsi Ergiz'in daimi koleksiyonunda işleri yer alan sanatçılar... Pınar Yolaçan, Oleg Du, Cindy Sherman, Azade Köker, Bedri Baykam, Bengü Karaduman, Ferhat Özgür, Jilbere George, Hale Tenger, Tracy Emin, Matteo Matte, Burak Deliyer, Gülsün Karamustafa, İhsan Oturmak, Candle Gears, Comet, Nan Golden, Nilbar Güreş, Özlem Günyol, Rebecca Horn, Tomur Atagök, ...Veşko, Jeyak, Ola Kulonmaynen, diğer sanatçılar. Ee, sergiye paralel olarak editörlüğün de Başak Şenava'nın yaptığı... ...Açık Radyo'dan Ömer Madra'nın da bir yazısıyla katkıda bulunduğu... ...Türkçe, Yunanca ve İngilizce yayınlanacak bir katalog da birkaç ay içinde elimizde olacak. Umarız ki İstanbul'da tanıtımını yapmayı planlıyorlarmış. Ee, sizinle paylaşabileceğim başka bilgiler neler diye bakıyorum... Evet, Başak Şenova'nın bu geçiş çizgileri adını verdiği sergisi koleksiyonların hareketle bellek ve algı üzerine bir takım yıldızı oluşturmayı hedefliyor. Böyle bir e, kavramsal çerçeveye dair bilgi verelim. E, hariçten sanat programındaki bugünkü müzik seçkisi de elbette Midilli'den olmak durumundaydı. Dolayısıyla e, bir Midilli Zeybe'yi dinliyor olacağız. Bu da bir işbirliği... Ege'nin iki yakasından Derya Türkan çok önemli bir kemençe ustası, Türkiye'deki en iyi kemençeçi, kemençe ustalarından biri olarak sayılıyor ve lafta ustası Sokrates Sinopoulos'la yaptığı bir işbirliği var. Onlara Oktay Özer'den bendirle eşlik ediyor. 2000 yılında yayınlanan bir albüm bu. İstanbul'dan Mektup iki arkadaş adını taşıyor. Onların yaptığı bu ortaklıktan, Derya Türkan'la Socrates Sinapulos'un yaptığı bu ortaklıktan, kemençe ve lavta ortaklığından Midilli Zeybek ...ortaya çıkan san, e, yapıtlardan biri... ...ve e, bununla ilgili... ...Muammer Ketençoğlu'nun... ...2000 yılında yazdığı bir e, yazı var... ...ondan kısa bir alıntı yapmak istiyorum... ...bu serginin... ...ya da Halim Bey Konağı'nın belki el gizler için... ...öneminin... ...bu tarz işbirliklerini, bu tarz sanatsal... ...projelerinin, müzik ya da görsel sanatlar... ...ya da başka disiplinlerde olsun... ...aslında nasıl manevi değerlerde... ...içerdiğinin iyi bir göstergesi... ...Muammer Ketençoğlu diyor ki... E, Size gerçek ve naif bir dostluk hikayesine dair bir şeyler yazacağım. Derya ve Sokrates'in sessiz sedaslı yarattıkları, şu elinize tuttuğunuz şehir çağrıştırdıklarına dair. Tarih bilimi ve sanat, insanlığın iki ayrı yüzünü benim betimlemişler yüzyıllar boyu. Biri savaşları, imparatorlukları ve anlaşmaları aydınlatırken, diğeri sevgiyi, tutkuyu ve imeceyi konu etmiş kendisine. Müzikse, ...türlü duygu yoğunluklarını, sözcükler ve renklerin olanaklarını aşarak tüm yalınlığıyla doğrudan zihnimize aktarmış. Bu yüzden sanatın ve müziğin son beş yüzyılda ortaya çıkan ve adını savaşlarla, asimilasyonlarla ve kültürel saflaştırma operasyonlarıyla duyuran... ...ve bugünkü yaşamamıza büyük ölçüde yön vermiş gibi gözüken ulus ve devlet olgularından daha güçlü ve kalıcı olduğuna inanmak istiyorum. Dünyanın tüm geleneksel müziklerinin birbiriyle akraba olduğu gerçeğinden yola çıkarak, yüzyıllar boyu Anadolu ve çevresinde oluşan farklı müzik geleneklerinin, hangi dilde söylenirse söylensin, kanıta gereksinim duymaz derecede, iç içe ve aynı mayadan olduğunu kabul etmek zorundayız. Sokrates Yunanistanlı, Derya Türkiye'li. Anadolu müziğinin çekimiyle önce onlar birbirlerini buldular. Şimdi de bizi, ...tutkularını kattıkları bu yapıtla buluşturuyorlar. Teşekkürler Sokratis, Efraisto Derya, Thank you Anatolia demiş Muammer Ketencoğlu. Dinleyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hariçten Sanat programını bugünlük tamamlıyoruz.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 görlü Açık Radyo program destekçisi olun. Bilvea daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.